Yıkık Sivastopol Köşkü, Troçki'nin evi, Çankaya Caddesi'nden kuzey sahilini uzanan Hamlacı Sokağı'nda, bakımsız bahçesi içerisinde ayakta durmaktadır. Leon Troçki ise Rusya'dan sürülmesinin ardından, otobiyografisini ve Rus Devrim Tarihi adlı kitabını yazdığı Büyükada'da 1929 33 yılları arasında yaşamıştır. Troçki Büyükada'yı 17 Haziran 1933 tarihinde terk etti ve bir daha da buraya geri dönmedi. Adadaki tecridi dışında Troçki buradaki sürgün günlerinden keyif alıyormuş gibi görünüyordu. Bunun kanıtı olarak, adadan ayrıldığı gün not defterine yazdığı şu cümleler gösterilebilir, 4,5 sene oldu. Ayaklarımın büyük adaya iyice kök saldığına dair garip bir his var içimde.